أعوذ بالله من ا ل ش يهده ط ا الرجيم ا ن ل ل بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ح م إن ل ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب الله من ن شرور أ فلا س وسيئات ن ا ا أ ع م ن مضل ن يهده الله فلا م له من يضلل فلا هادي له أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله 夜はあなたの名前を知ってい ل のはあなたの名前を知っている。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 カルディステルーム、アサ و ム ل レイコン、ワラハマトゥーラハマトゥ ه ラハマトゥーラハマトゥー ب ハマトゥーラハ ل トゥーラ ر マ م ゥーラ ل マトゥーラハマトゥーラハマ ل ゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥー i ハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラ i マトゥーラハマ h a r i r a h i m ラ h、ah、u l l a h ı n ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul-Mufret adlı kitabımızı şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 444 numaralı hadisimize ulaştık elhamdülillah. Evet, 444 numaralı、sorandır. Ebu Bey de radiyanahu anh'ın buradan ibadet edildiğine göre o şöyle demişti. Abdullah İbn-i Mesud'u radiyanahu anh'ın oya saçıp savranılar hakkında sordum. O da, o da şöyle cevap verdi. Hak olmayan, İslam'a göre uygun olmayan yere harcayan kimselerdir. Evet, "mubezirin" kelimesi kardeşlerim harcamasında israf edenler manasına gelmektedir. Ki burada bilinmesi gereken bir nokta var ki orada cömert ve müsir kişi arasındaki fark nedir? Şimdi cömert olan kimse ...harcamasını veya vermesini hakim bir şekilde yani gerektiği şekilde harcama yapan kimsedir. Müsrif kimse ise verdiği şey yerini genellikle bulmayan yani yerli yersiz harcayan kimsedir ki...、E, ...cömert kimse aynı zamanda yani...、E, bulunduğu makamın bulunduğü mevkinin mevkinin gerektiği şekilde harcama yapıp hak sahibine hakkını hukukunu veren kimsedir aslında cömert olan kimse. Şimdi mübedir denildiği zaman yani saçip savuran müstif kimse denildiği zaman aslında kendi arzusu ve şehvetince dilediğince Harcama yapan kimse manasına da gelir. Ayetlik kelimede aslında kastedilen de、e, budur ve herhangi bir maslahat ya da başka bir şey ne yapmaz veya hakların ödenmesi gibi bir、e, niyete sahip、e, değildir. Şimdi o zaman、e, yerli yerince harcama yapan kimse nedir? Aslında cömert olan kimsedir. Sahabe'ye baktığımız zaman Sahabe hiçbir zaman malında müsriflik yapmamıştır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gazve olacağı zaman veya dışarıdan Medine'ye fakir fukara geldiği zaman hemen mescidinde minberine çıkar Allah'a hamd ve sena ettikten sonra insanları infak etmeye Allah yolunda harcamaya teşvik ederdi. Kimi insan getirir bütün malının hepsini koyardı. Kimisi malının yarısını koyardı. Kimisi de Gücü nispetinde ne yapardı? Malının belli bir kısmını getirir. Allah ve Resulü yolunda onu infak eder idi. Peki bu işte malının hepsini vermek saçıp savurmak mıdır? Asla değildir. Eğer yerli yerince veriliyorsa bu da nedir? İnfaka yani haklı olan yerde yani cömertlik olarak haklı olan yerde hak sahibine verilir. vermektir ki sahabenin infakı da bu şekildeydi kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Demek ki ayeti kerimete geçen mübeddirin kelimesi yani malını israf eden, hak olmayan yerlerde harcayan kendi arzu ve hevasına göre harcama yapan, müsrif davranan,、e, harcamalarını yerli yerince yapmayan kimseye ne deniyormuş? Mübeddir yani malını sacip savurak demekmiş. Ayeti kerimedeki mana ayetin manasını da、e, Abdullah ibn Mes'uud radıyallahu anhu bu şekilde、e, tercüme etmiştir, mana vermiştir. Yani elledine yünfiqone fi gairi hakkın hakkı olmadı halde, yani haksız yere,、e, lazım olmayan yerde harcama yapan kimseye nedenirmiş. Mübezzir yani malını saçıp savuran israfkardır. Eğer bir kimse bir şeyi almaya niyet ediyorsa öncelikle o kimseye hakikaten böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Veya、e, ihtiyaç duyuluyor mu sorusu sorulur. Eğer gerçekten yapılması gerekiyorsa o işin veya o harcamanın yapılması gerekir. Aksi halde bunun adı israftır kardeşlerim. İsrafta nedir? Haramdır. Evet 445-4. İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre Allah ondan razı olsun.、Amin. Saçıp savurmalardan kasıt hak olmayan yere harcanan kimselerdir. Evet biraz önceki ayet-i kerimenin açıklamasını kim yapmıştı? Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ı yapmıştı. Aynı şekilde tercümanul Kur'an denilen Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ı da aynı şekilde yazmıştı. Kur'an'ın kelimini bu şekilde anlamış ve mübevdir kelimesini hak olmayan yerde harcama yapmaktır, savurup sacip, savurmaktır demiş ve her iki sahabenin de bu konudaki anlayışları, menhecleri nedir bir olmuştur. En iyisini Allah bilir. Evet, 446. <gülüyor> Evleri ıslatıp düzeltme. Hazreti Ömer radıyallahu anhın limberde şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ey insanlar! Sizi barındıran evlerinizi düzeltip kamer edin. Ve zararlı yılanları, onlar sizi korkutmadan korkutacak. Bu yılanlara size zararı dokunmayanı yoktur. Allah'a yemin olsun ki biz onlara düşman olalım ve onlarla hiç barış yapmamız. Evet. Kardeşlerim burada sahabe Ömer radıyallahu anhu evlerinizi ıslah edin. Yani Herhangi böyle dışarıdan gelebilecek, özellikle yılan ki özellikle köylerde oturan evlerde köy halkında olabilecek bir şey ki burada Ömer radıyallahu anhu evlerinizi bu şeyden şey yapın ve bu tür yılanları ki bunlara ev halkı yani evin içerisine yerleşebilecek girebilecek yılanlardan bahsediyor ki sahih müslimde bilgi olmasa açısından çünkü daha önce de böyle bir mesele geçmişti. Ebu Sa'id'ten gelen bir、e, rivayette kendisi diyor Ebu Sa'id al Khudri radıyallahu anhun'un evine girdi Sahih Müslim'de gelen、e, rivayette ve diyor ki onu namaz kalarken buldum diyor yani evine ziyarete gidiyor ve Sa'id Ebu Sa'id al Khudri radıyallahu anhun、işte、o esnada namaz kılıyordur ben de onun yanına oturdum ve onu beklemeye başladım taki namazını bitirsin diyor. O esnada bir şeyin yani hemen evin içerisinde, odanın içerisinde bir şeyin hareket ettiğini gördüm diyor. Ve baktım ki diyor orada bir yılan var. Ve diyor ben hemen ona işte yılanı öldürmek için harekete geçtiğimde Sa Ebu Sa'id el-Khudri radıyallahu anh eliyle işaret ederek ona dokunma dedi diyor. Ben de olduğum yerde oturdum ve hiçbir şey yapmadım diyor. Ebu Sa'id el-Khudri radıyallahu anh namazını kıldıktan sonra Dedi ki sen bu evi görüyor musun? Evet dedim diyor. Şu evi görüyor musun diye bir eve işaret etti. Diyor ki bu evde henüz yeni evlenmiş bir genç vardı diyor. Ve biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Hendek Savaşı'nın olduğu yere çıktığımızda diyor bu delikanlı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ailesinin yanına gitmek için izin istedi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o delikanlı Henüz yeni evli olduğu için ona izin verdi diyor. Ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam delikanlıya dedi ki yanına silahını al çünkü savaş zamanı ne olur ne olmaz dedi diyor. Ve adam silahını aldı. Sonra diyor kendi evine doğru yol açtıktır. Evine geldiğinde kadının yani hanımının dışarda durduğunu gördü diyor. Yani E, ...münasip olmayan bir elbise içerisinde... ...hemen mızrağı alıp karısını öldürmeye yeltendi diyor. Çünkü kıskançlık duygusu onu sardı diyor. Kadına dedi ki hanımı dur dedi diyor. İçeri bir bak dedi diyor. Adam içeri girdiğinde yatağının üzerinde çok büyük bir yılan olduğunu gördü. Ve hemen onu öldürmek için mızrağıyla müdahale ettiğinde... ...tahabe diyor ki bizler bilmiyoruz yılan mı önce öldü... ...yoksa sahabe mi önce öldü biz bilmiyoruz diyor. Daha sonra... Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a olay haber veriliyor ve denir ki Ey Allahın Rasulü, Allah'ın bu genci diri etmesi için dua ediyor diyorlar. Allah Rasulü Aleyhisselam'da arkadaş arkadaşınız için Allah'tan tövbe-i istighfar edin diyor. Sonra diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselam, <gülüyor> medine'de bazı cinler vardır ki diyor bunlar teslim oldular yani İslam oldular Müslüman oldular. Eğer siz diyor evinizde Herhangi bir yılan görürseniz ona üç gün boyunca mühlet verin. Eğer gitmezlerse onları öldürün. O bir şeytandır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Bu da ek bir bilgi olarak verilmiş olsun inşaallah. Evet 446, 447 ki bununla alakalı aslında kardeşlerim. Tabi biz şehir、e, hayat yaşlıdığımız için bu türle şeylerden bayağı bir uzaz ama、e, böyle bir vakaa var böyle bir olay var ama mesela Allah Rəsulü sənəm Süneni Ebu Dawud'da gelen bir rivayette her kim diyor、e, yılanı korktuğu için öldürmezse bizden değildir diyor Allah Rəsulü aleyhisselatüvassalam ki yılanlar da öldürülmesi gereken hayvanlardan bir tanesidir namaz halinde bile olsa ama Eve girdiği zaman ki ev yılanı deniyor, o zaman üç gün müfnet verin diyor, üç gün ona söyleyin,、e, çıkmazsa öldürün diyor Allah Resulü Aleyhisselam ki gelen rivayette bu şekilde dediğimiz gibi her kim onlardan korktuğu için onları terkeder öldürmese bizden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bu da bir rivayettir. Evet.、Ya、dediğim gibi şehirde yaşamanın vermiş olduğu bir şey ile bu tür şeylerden uzanız ama bu da bir ilimdir kardeşlerim. Ee, belki de insanın hayatını kurtarabilecek bir ilimdir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet, 447 numaralı rivayet. Binalara para harcamak. Hakkak bin Eret'in şöyle dediği rivayet bilmiştir. İnsana her yaptığı şeyden mükafat sevap verilir. Ancak günaya yaptığı gerektiği tarcamadan dolayı herhangi bir sevap verilmez. Evet, Bukhari'de, Sahih Bukhari'de gelen rivayette キャバープロディアローアンホー、ジューキー、ピリギンセデュー、ヤプテ、ハッシェイドンドライエジルセバープアル、アンジャクトゥー、ビナヤ、ヤニエヴィネー、ディアドゥー、ハッジャマダンドライエ、ヘヘヘンギビルセバー、アルマズデュー、キャバープロディアローアンホー。ヤニエリアプテネシエイ、アラハザーシチンディーセ、ネディ Eciz, sevap elde edemezsiniz. Bunun şerhini inşallah bir hadis sonra açıklayacağız kardeşlerim. Evet, 448. İnsan, Aynı hadis gelecek, o yüzden bırakıyorum. Evet. İnsanın kendi işçileriyle beraber çalışması. Evet. Tam sana dek geldi bak Arda. <gülüyor> evet. Abdullah İbni Amr, Vehd denilen bahçesinden çıkıp gelen kendi kardeşe şöyle dediğini, Nafi İbni Asr-ı Madallahu Han işitmiştir. Hadis şey ne demiş postana? Vehdin aslında Vech diye geçiyor şeyde de tam cevap İşçilerin çalışıyor mu kardeşi bilmiyorum dedi Abdullah ibn Amr adalloan eğer Sakıp kabilesinden olsaydım işçilerin ne yaptığını bilirdim dedi sonra Abdullah ibn Amr adalloan bize döndü ve şöyle dedi bir insan orada Vehdevi、e、aslında bostan demek o bir isim olarak alttet anlamış tercüman Aslında orada vehd kelimesi Bosnan manasına geliyor. Yani Bosnanından dışarı çıktı. Bir insan kendi evinde veya kendi malında işçilerle beraber çalışıp onlara yardım ettiği zaman azir edil, o var Allah'ın işçilerden bir iş, iş, işçilerinden bir işçi olur. Evet, şimdi kardeşlerim. Ama imanı asraddi Allahu anhu'nun taifte çok büyük bir、e, arazisi vardı ki oraya veg deniyordu、e, kendi çocukları için bıraktığı bir yerdi ki İbn Asakir'in tarihinde şöyle bir şey geçiyor bu bostanla alakalı olarak biz ben sebeşey vereyim bilgi vereyim diyor ki amr binin as radyallaahu anhu taif'te bulunan bu bostanına girdi ki orada diyor bir milyon、e, elf elfin kashabe yani bir milyon şey vardı diyor üzüm bal vardı ve her birine bir dirhem vererek satın almıştı diyor sahabe Emre bin alaş r.a anhum burada sen diyor kendi şeylerinle işçilerinle beraber çalışıyormusun diye sorduğunda o da hayır diyor eğer çalışsaydı nedir işçilerinin halini anlayan birisi olarak gündeme gelirdi. Fakat diyor eğer sen sakafi olsaydın yani sakafi kabilesinden olsaydı ki bunlar、e, böyle tarımla meşhur olmuş bir、e, kabiledir ki o yüzden o soruyu soruyor ve diyor ki、e, sonra bize döndü dedi ki diyor eğer bir kimse işçileriyle beraber çalışıyorsa muhakkak ki o kimse Allah yolunda çalışan bir kimse dir diyor. Bu da kendi işçisiyle beraber çalışan bir kimsenin faziletini gösterir kardeşlerim. Yani bundan bile ne yapar, ecir sevap alır diyor sahabe, raziyyallahu anhu. Yani eğer bir kimsə iş veren kendi işçisiyle beraber çalışıyorsa muhakkak ki o kimsə Allah'ın işçilerinden biridirdir. Yani bundan dolayı ecir sevap alır. Peygamber Efendimiz'den mi aktarıyor? Oraya tabi ki bir atıf var, şey var, merfu var, ref var. Tamam mı? Bu da güzel bir hadis. Tamam mı? <gülüyor> evet. 449. İna yapımında üstünlük yarışına girmek. Evet. Ebu Hürri ve Allah'ın razı olsun ve vat edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar bina yapımunda birbirleri üstüne gelme yarışında yarışına girmedi girmediyse kıyamet kopmaz. Evet, kıyametin alametlerinden haber veriyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Abi Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayetlerde insanlar diyor bina yapmada yani aslında buradan kasıt binayı yüksek yapmada birbirleriyle yarışmadıkça kıyamet kopmaz diyor Allah Rasulü Aleyhisselam. Yani günümüzde hakikaten bu olay ne yapmış gerçekleşmiş ki burada her yapan binayı ne yapmaya çalışıyor daha yüksek daha yüksek yapmaya çalışıyor adam gökdelen yapıyor öbürü işte kaç katlı, işte 120 katlı, 130 katlı veya ne bileyim 100 metre, 200 metre artık neyse öbürü ondan da daha büyük yapıyor. İşte dünyanın en büyük gökdeleni, öbürü en büyük gökdeleni. İnsanların diyor bu tür bina yapmada ki onunla yükseltmede yarışır bir halde görmeniz nedir? Kıyamet alametlerinden bir tanesi. Ki meşhur Cibril hadisinde biliyorsunuz Cibril aleyhisselam Allah Resulü aleyhissalatu vesselama kıyamet saatinin ne zaman olduğunu metessaatü diyor soruyor. Kıyamet ne zaman kopacaktır ey Muhammed dediğinde aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ayağı yalın baldırı çıplak deve çobanlarının bina yapmada yaraşır olduklarını görmendir diyor. Biz Medine'de kardeşler yüksek yüksek binalar yapılmıştı oteller. Bizim orada bir tane bir kardeş şu koca binanın sahibi eskiden deve çobaneydi demişti bize. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği gaybi meselelerden bir tanesi insanların diyor, yüksek yüksek bina yapmada birbirleriyle yarışmaları işte bu kıyamet kopmayacaktır. Ancak insanlar böyle yapmadığı müddetçe. Bu da nedir? Kıyamet alametlerinden bir tanesidir ki aslında bu kibrin büyüklenmenin şeylerinden bir tanesi kardeşlerim. Yani burada hak için bir yarış mı var? Hayırdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da cenneti nimetlerini anlattığı zaman وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِلْ مُتَنَافِسُونَ Öyleyse yarışanlar ne yapsın? İşte bu cennet nimetleri için yarışsın diyor Allah Azze ve Celle. Ama birbirinde bina yapmada, daha yüksek yapmada yarışanlar ancak kibirlerinden ve şatafatlarından başka bir şey için yarış yapmazlar. Ki böyle yapılmadığı müddetçe de kıyamet yapmazlar. kopmayacaktırdür Allah Rəsulü Səlam ki bu da maalesef ne atmıştır gerçekleşen kıyamet alametlerinden bir tanesi olmuştur kardeşler. Evet 450. Hazreti Hasan'ın da Allah ﷻ almış şöyle dizilmiştir. Orada Hasan ﷺ、e, Allah Rəsulü Səlam'un torunu değil Hasanül Basrî'dir. Hasan. Onu öyle mi、evet. almış? Hazret Hasan derse bu Allah Rasulullah'un torunu anlaşıılır, ama buradaki、e, Hasan'dan kasıt、e, Hasanül Basri rahimullahdır, tabiindendir kendisi, torunu değil yani. Yani öyle aldıysa hata etmiş. Hasanül Basri şöyle dili vayet demiştir. Evet, hata etmiş ben, burada. O, o, o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinin evlerine girerdim.、E, girerdim de evlerinin tavanlarına elime değerli. Evet. Biraz önceki rivayete bakın ve sahabenin o yaşantısına bakın ki bunlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hanımlarının evleri ve şatavattan uzak, gör,、e, böyle aşırı bolluktan uzak. Normal diyor elimi uzattığımda ne yapardım diyor. Tavanına erişirdim diyor. Hasanul Basri'yi Ee, rahimahullah. İşte bu da tabi'nin sahabeye olan、e, verdikleri değerden bir tanesidir ki onlardan etkilenme ve onların yolundan gitme olarak açıklanan rivayetlerden bir tanesi. Evet. 451 Davut İbni Kays anlatıyor. Hazreti Peygamberin oturduğu odaların yataksız kuma dallarından yapılmış olduğunu gördüm. Odaların dışları kıldan öz ör, görülmüş Şunlarla kaplanmıştır. Evin genişliğinin oda kapısından evin kapısına kadar altı veya yedi zira dört buçuk beş metre olduğunu zannediyorum. Evin iç kısmını da on zira altı altı buçuk tahmin ediyorum. Tavanı ise yedi ve sekiz zira sekiz zirağa kadar yakın olduğunu zannediyorum. Hazreti Aşiretullahın bahanu kapısında ayakta durdum. Kapı batıya dönüktü. Bir zira 68 santimdir. Evet, zira şeyinde farklı、e, santimler söz konusu kardeşler. Aslında、e, sözlükte zira denildiği zaman şu dirsek ile、e, bilek arasındaki yere zira denir kardeşler. Şu kadar bir mesafedir.、Zira. Bu da zira. zira falan,、evet. Yok, o ta... zera. Zera. Bu ise zira adir, peltek değiledir. Aslında dira sözlükte şu dirsek ile bilek arasında, yani şu kadar yaklaşık bir 40 santimlik bir mesafe. Tabii kişiden kişiye değişebilir. Ben kendimi kıyını ölçtüm, yaklaşık 40 santim geliyor. <gülüyor> Bilmiyorum, belki ele uzun olanların daha da şeydir. Ki、e, bazen bölgeden bölgeye de değişen bir、e, aslında ölçüm birimi. Burada、e, Türkçe'de tercümesi yapılmış. Yaklaşık 68 santim olarak verilmiş Allahu alem ama bakıldığı zaman、e, aslında sadece Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın hanımların evleri de sahabelerin evleri de böyleydi ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın mezcidinin、e, binasına baktığınız zaman neydi、e, çatısı binal、e, tuğlaları kerpiçten yani çamurdan yapılmış, üstü ise hurma dallarıyla kapatılmış bir mezci dedi. Yağmur yağdığı zaman yağmur olduğu gibi içeri mezciye girer. Hatta diyor Allah Rasulü Aleyhissalatuhis salam yağmurlu bir zamanda sejdetti. Hatta diyor sejdet ettiğinde alnında biz alnı、e, şey olurdu, çamur olurdu. Allah Rasulü Aleyhissalatuhis salam namazını bitirip selam verene kadar o alnındaki çamuru ブダ、イマン・ブカリ、ラハイマー・オーラ、エルドゥ・ナマズ r セジディエティネズマン、アルノナザ、ビルシェイ、ビルピスティケルセ、ベアヘンギビル・チャムウウェサイレ、タキナマズ、ビテネカダ、イマズ・ビテネカダ、イマズ・ディメシテル、ア e ス・オラ・レ・サラト・ウェス・エラモン、ブー・フィイレ、ビナエン、ブンスネット・オドゥノ・ソイル、イマン・ブカリ、ラ l イマー・オーラ、キ、オンナラン・エヴィラン、バクトムズマン、ザマン、 Yani yaklaşık evleri、e, eğer bunun yazarın tercmanın dediği gibi ise yani 20 metrekarelik bir evde yaşıyordu o insanlar kardeşlerim. Evet ki bunlar、e, tabii ki sahabenin、e, derdi dünyada saraylar edinmek değildi kardeşlerim. Onların tek bir dertleri vardı cennetin ortasında binalar binası altından inciden mercandan olan O saraylara talipti sahabe, o yüzden züht içinde yaşamışlardır. Ne yaşantıları şatafat içerisindeydi, ne evleri şatafat içerisindeydi, onlar sadece dertleri cennetteki saraylara girebilmekti kardeşlerim. O yüzden sahabe Allah onlardan razı olsun, hep böyle tevazu içerisinde yaşamışlardır. Allah onlardan razı olsun ve bizleri de onların yolundan gidenlerden, Onlar gibi tevazuolu olmayı hepimize nasip etsin. 452 ve 453 zayıf kardeşlerim. Kime gelmişti? 454 okuyacaksın. <gülüyor> Okumuş muydun 452? <gülüyor> Herhalde hazırlanmıştı. Çünkü bazı kardeşlere böyle geliyor. Adam okuyor, okuyor, okuyor. 3-5. Ben zayıf deyince <gülüyor> sıkıntı oluyor. 452 ve 453 numaralı rivayetler zayıf kardeşlerin. bu numaralandırmalar biliyorsunuz Şeyh Albani Rahimullah'tan alıyoruz. Evet 452-453 sayıp 454、Hı? Şöyle demişti Rabbat bin Eret İçin yanına girdi Vücudu yedi yerinden ateşle davranış idi O şöyle dedi Bizler önceki Arkadaşlarımız gelip geçsinlerde dünya onların adresi çabasızdan bir şey eksik değil. Biz ise elde ettiğimiz bazı imkanları toplara hacimaktan başka bir yer bulamıyoruz. Eğer Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselem bize ölümü istemeyi yasaklamamış olsaydı elbette ben ölmeyi isterdim. Ölmem için dua ederim. Kader. Evet. Bukhari rivayeti buraya kadar. Ee, tekrar devam ediyor. Diyor ki sonra tekrar onun yanına geldik. O diyor、e, bir evinin duvarını、e, onarıyordu ve dedi ki diyor bir, muhakkak ki bir Müslüman her şeyde harcadığı her şeyden dolayı ecir kazanır. Ancak diyor şu toprağa yani、e, verdiği harcamanın dışında diyor、e, Habbab radıyallahu anhu Sahabe diyor ki bizler hastalığı zamanında Habbab radıyallahu anh'ı ziyaret ettik ve kendisi karnından yedi defa、e, ateşle dağlanmıştı. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şifa üç şeydedir diyor. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz hacamattır. Arapçası hicame denilen. Ve Türkçe'de hacamat olarak kullanıla ki birçoğumuz biliyoruz Allah'a hamdolsun yaptık yaptırttık birincisi budur ikincisi bal şerbetindedir diyor bal içmeydedir diyor Allah Rəsul Sənəm üçüncüsü de yarayı ateşle dağılamaktır ki dağılamaktır ki ben bunu yasaklıyorum veya hoş görmüyorum hoşlanmıyorum diyorum Allah Rəsul Sənəm çünkü ateşle dağılamak kardeşlerim belki de yapılacak en son e, çare e, tamamen bildiğiniz、e, bildi anladığım kadarıyla tamamen demir veya bıçak vesaire bir şey işte ateşe tutulup onu kızgın şeyi olduğu gibi yaraya cos ederek basmak kardeşlerim bu da hakikaten zor bir olay ki kabba paradı Allahu anhu bunu、e, yapıyor sonra diyor ki kardeşlerim bizden önce nice kardeşlerimiz gelip geçtiler ve onlardan diyor dünya onların ecirlerinden Hiçbir şey eksitmedi. Sanki kardeşlerim bununla Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın zamanında yaşayan kimseleri kastediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile beraber hicret, hicret ettik ve bizim ecrimiz de Allah'a aitti diyor. Kimisi ölüp gitti. Dünyadan hiçbir şey yemedi. Bunlardan bir tanesi de カディシティルム、サハベー、ハキカテン、アラーソルス、サラ a ー、アレイ a ス、エレンザ e ンダ、キミスマン、イッキミスマ n ナダン、ソナカダッシュ、アラーソル、アレイ、サラト、セラン、ベファー、エデナカダッシュ、ハキタン、チョキピ l ー、セカンドラゲチュルデラ yaşadıkları b デ l ス e l e r i doğdukları b ャ l ク e l e r i her şeylerini terk ederek Allah Azze ve Celle'nin emri ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselamla birlikte ne yaptılar? Medine'ye hijret etttiler ve hiçbir şeyleri yoktu. Ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam onları Medine'li ensarlar Müslümanlarla ne yaptı? Kardeş yaptı. Bunlardan çoğu hakikaten büyük sıkıntılar çekti ve diyor ki: "Kabbaa pradiyyallahu anhu ki onlardan bir tanesi de Musab ibne Umair'di." diyor. Kardeşlerim. モサビブン・ウメイラードィア・ローアン・ホーメケデー・ヘンウィズ・イスラム・オーマン・ウィシカン・アラーズ・ヴェジェル・オン・イスラム・ラシェレフ・ランデル・メスケン・アンネシー・レシアン・キアンネシー・チョクセン・ギン・ビタネシー・ウォーノ・チョクセン・ディア・オーナー・スレッド・マルノン・ソーナカダ・アチム・スピリシー・モサビブン・ウメイラードィア・ローアン・ホーダ・メケディン・エンヤ・カシェクル・ギンシェル・ディアン・ビッタネシー Öyle güzel koku kullanırmış ki bir sokaktan geçtiği zaman insanlar muhakkak bu sokaktan Musab ibn-i Umeyr geçti derlermiş kardeşlerim. Ne zaman ki Musab ibn-i Umeyr radıyallahu anh daha genç birisi Allah Resulü aleyhissalatu vesselama iman edince annesi onu her türlü mal varlığından yoksun bırakıyor. O çok zengin çok güzel kokular kullanan Musab ibn-i Umeyr bir anda fakir bir genç. ol veriyor. Tabii Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında dinini öğreniyor ve sağlam imanıyla Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gönderdiği ilk elçi unvanını alıyor. Musa bin Umeyr radıyallahu anhu Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında tarafından Medine'ye gönderiliyor ve oradaki insanlara dinini anlatıyor. Ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabesi Medine'ye gelmeden önce Orayı, Medine'yi onlar için hazırlayan kimsedir aslında Musab İbni Umeyr radıyallahu anh'un. O savaşına gelindiği zaman Musab İbni Umeyr radıyallahu anh'un şehit edilenlerden bir tanesi kardeşlerim. Ki müşrikken henüz hidayet edilmemişken, olunmamışken o kadar lüks içerisinde yaşayan Musab radıyallahu anh'un İslam iken öldüğünde Üzerinde diyor bir parça elbisesi vardı diyor sahabe. Onunla diyor üzerine üstünü örtsek, belden yukarısı örtsek aşağısı açık kalıyordu, aşağıyı örtsek yukarı kalıyordu. En sonunda onunla yukarısını örttük, aşağısını da diyor ıskır denilen otla örttük diyor sahabe radıyallahu anh. Ki Habbab radıyallahu anh da onu kastediyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında hakikaten bizler çok büyük eziyetler çektik. Bir çoğu da bu eziyetleri çekti ve daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra işte Hazreti Ebbekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh zamanında ne yaptı? Müslümanlar genişledi, refaha kavuştu. Ama diyor bir çoğu bunu ne yapamadı? Göremedi işte Musab ibn Ömer radıyallahu anh'u da onlardan bir tanesiydi diyor.、E, Habbab radıyallahu anh'u. Tabi daha sonra ııı、e, Şeyler genişledi, imkanlar genişledi ki ondan sonra diyorum imkanlar genişleyince bizler diyor sadaka verecek, infak edecek kimse bulamadık. İşte ben de diyor gördüğünüz gibi anca diyor bu duvara harcama yapıyorum diyor Habbab radıyallahu anhu. Daha sonra Habbab radıyallahu anhu tabii yaşadığı o şeyden bolluktan rahatsız olmuş ki, Eğer diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ölümü temelli etmemizi bize yasaklasaydı muhakkak şu anda veya bundan önce ölmüş olmayı temelli ederim ederdim diyor Khubab radıyallahu anhum. Ki Allah Rasulü Salallahu Aleyhi Vesselam başınıza gelen bir musibetten dolayı sakın diyor ölmeyi temelli etmeyin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer illa ki demeniz gerekiyorsa şöyle diyin ya Rabbi Eğer benim yaşamam hayırlı ise benim için hayırlı ise beni yaşat. Eğer benim ölümüm benim için hayırlı ise beni öldür. İlla demeniz gerekiyorsa da böyle deyindür. Allah Rəsulü aleyhisselatu、e、vesselam. Evet. Ve bu konuda eğer dörd yapılan bir binada veya duvarda eğer Allah Hazire ve Celle'nin、e、rızası kastedilmiyorsa bunda herhangi bir ecir yoktur diyor sahabe <gülüyor> radıyallahu anhum.、Evet, 456. 55 55 aynısı mı? Aşağı yukarıya sahip. Müslüman yaptığı her、yani. öğretmek için sağlık kadar ancak. Tamam. 456. Evet. 55 aynısı olduğu için 56'ya geçiyoruz.、Ha、doğru ben onu şey yapmışım. 55 ile şey aynısı. 456 Abdullah İbni Amut şöyle demiştir. Ben kendimize 455 sayıf değilim. Kulübeyi unarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize uğradı. Ve şöyle dedi. Bu nedir? Ben de ey Allah'ın Resulü, Resulü Bey'imi bizi onarıyorum dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümün gelişi bunun, bunun yıkılmasından daha çabuk olabilir buyurdu.、Evet. Bu Davut'ta gelen bir rivayet kardeşlerim. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu diyor ki Ben diyor evimizin bir duvarını、e, onarıyordum ki bir rivayette benle annem diyor evimizin duvarını、e, onarırken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize uğradı diyor. Ve dedi ki ne yapıyorsun bu nedir diye sordu diyor. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü ben diyor kendi şeyimizi、e, evimizi veya duvarımızı onarıyorum dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muhakkak ki ölümün gelmesi gerekiyordu. Belki sana bundan çok daha yakındır dedi diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu duvarın bu evin bozulması belki de、e, bozulmasından ölüm sana çok daha yakındır dedi diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani sen bu duvarın、e, çökmesinden dolayı sen bunu islah、e, ediyorsun ama Belki de ondan önce o duvarın çökmesinden önce ne yapacaksın, sen çökeceksin, sön öleceksin. Belki de onun şeyinden önce öleceksin diyor Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Demek ki evin ıslah edilmesinden se amelin ıslah edilmesi çok daha evladır. Aslında Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vermek istediği mesaj bu kardeşlerim. Amelin ıslah edilmesi, ahiretin ıslah edilmesi. E, nedir? Dünyanın ıslah edilmesinden çok daha hayırlıdır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın aslında vermek istediği budur. Çünkü bir hadisinde sen dünyada bir yolcu gibi ol diyor. Veya bir、e, ağacın gölgesinde gölgelenip de tekrar yoluna devam eden bir yolcu gibi ol diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam çünkü、e, o binayı、e, tamir etmen Belki de ölümden, ölüm ondan çok daha çabuk gelecektir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ki burada ölümün hayatın ne kadar da kısa olduğunu, ölümün her an gelebileceğini ve insanın ahiretle dünyasından çok ahiretle meşgul olmasını gerektiğini, takvayla mümkün olduğu kadar dünya, ahiret işleriyle meşgul olmasını gerektiğini, E, söylüyor, vurgu yapıyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet 457 Geniş bir、el. Nafi İbni Abdülharisi radiyallahu、evet. anh rivat ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buydu Geniş vurgulu bile dürüst bir, bir konuşur ve rahat bir gün kişinin mutluluk vesilelerindendir Evet Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kişiye mutluluk veren şeylerden bir tanesi geniş bir ev, salih bir komşu ve insana rahatlık veren bir merkep bir binektir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam demek ki kardeşlerim insanın nefsi ve içtimai durumda kulun itaati üzerindeki tesirini anlatan rivayetlerden bir tanesi. Ki insan、e, mutlu olabilsin ki veya o şeyi yaşayabilsin ki Allah Azze ve Celle'ye daha güzel ne yapsın ibadet etsin. Ki bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insana mutluluk veren şeyin dört olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi saliha bir kadın, saliha bir eş hanım ve geniş bir ev, salih bir komşu ve insana rahatlık veren bir bilektir diyor. Ve mutsuzluk da şu dört şeydedir diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Ssalaatu Vesselam kötü komşu, kötü kadın, kötü eş, kötü bir binek ve dar olan bir evdir diyor Allah Rasulü Aleyhi Ssalaatu Vesselam. Bu da insana mutluluk veren şeylerdir bu dört şey ve mutsuzluk veren dört şey tam zıttıdır. Evet. 458 zayıf kardeşlerim. kime gelmişti?、Recep. 459 onunla bitirelim inşallah. Evet. Nebu Hureyde'den rivayet、Hadi、edildiğine、on. göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. İnsanlar evler yapıp da onlara üzerinden akışlar bulmak, ulaşlarla sütten edice peyamet kopmaz. Yani aslında burada sadece eee nakıştan kumaş anlaşılmaz aslında rivayetten yani nakış ederek üzerine süslemekten aslında kastediliyor ki bugün、e, binalara yapılan şey bu biliyorsunuz çok şatavatlı sadece büyüklüğüyle yüksekliğiyle değil aynı zamanda binaların ön tarafı yani biliyorsunuz bir mimarlık var nedir iç dış mimarlık adamların işi sadece dış güzelliğe önem vermek Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu kast ediyor kardeşlerim. Yani tıpkı elbisenin üzerinde nasıl nakışlar böyle e, şekiller e, güzelleştirmeler olursa aynı şekilde binalar da bu şekilde olmadıkça kıyamet kopmaz diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet bu da kıyamet alametlerinden bir tanesi ki bu da gerçekleşen şeylerden bir tanesi. Hakikaten kardeşlerim öyle evler var ki. Yani insan、e, hakikaten âhiret unutuyor kardeşlerim. Girdiğimiz gibi de mimarlıkta özel bir bölüm var. Nedir?、E, dış cepemi diyorlar. İç mimarlık, dış mimar, dış mimarlık. Dış mimarlık. Yani sif dış güzelliğe önem veren bir、e, sanat var yani. İç dış artık. Ama bu hadiste benitelen yani burada. Aynı diyor,、e, elbisenin üzerindeki böyle nakışlar gibi binaya da o tür nakışlar, süslemeler yapılmadıkça kıyamet kopmaz diyor Allah Rəsulü Səlan. Bu dersimizde öğrendiğimiz binayla alakalı iki şey var. Birincisi yükseklikle alakalı insanlar yarış etmedikçe. İkincisi de binayla alakalı dış cepelerinin mükemmel bir şekilde tıpkı elbisenin üzerindeki nakışlar, süsler gibi süslenmedikçe kıyamet kopmaz diyor ve yine. Sahabenin evlerine pek de önem vermedikleri, dünya saraylarına pek de önem vermedikleri, asıl önem verdikleri şeyin ahiret sarayı olduğunu da öğrendik kardeşlerim. Allah hepimize inşaallah o ahiret cennet saraylarına girmeyi hepimize nasip veylesin inşaallah öğrendiklerimizle、e, amel etmeyi de hepimize nasip veylesin inşaallah hadiste dört şey dünya saadetindedir, dünya mutluluundandır. geniş bir ev salih bir hanım salih bir komşu ve rahat veren yani insanı yormayan bir binekdir dürü ki mutsuzluğun kaynağından dört tanesi de kötü bir komşu kötü bir eş kötü bir binek ve dar bir evdirdir Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah hepimizin evlerini genişletsen inşallah evlerimizde Allah'ın Kitabı'nın okunduğu Peygamber Aleyhisselatüsselam'ın Sünnetinin okunduğu ve bununla amel edildiği、e, ve nur çıkan evlerden eylesin inşaallah Allah azze ve celled hakkı hak bilip hakkatabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakinan kullarından eylesin Allahım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasib ile bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru アラハメティネジェネティネギルディン、クラランダン、エイレ。アラハマアメン、スパネカラハマビハムディク、アシャドエレイラハイラ、アンタ、アスタフィルカ、ウォアトゥブイレイク、ウォアヒルダーワーナ、アニルハムドリラヒラブリアレミ。